Cumartesi Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Sen yedi kat göğün ve büyük arşın Rabbisin. Her şeyden önce sen vardın, yine her şey yok olduktan sonra da varlığın devam edecek. Yaratılmışların yaratıcısı ve rızıklarını verensin. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, ''Üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan sensin. Senin her şeye gücün yeter. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine rahmet et. Allah'ım sana dua ediyorum. Fakirlikten, işlerin dağınıklığından, gece ve gündüz meydana gelecek kötülüklerden sana sığınıyorum. Allah'ım beni cehennem ateşinden kurtulanlardan eyle. Allah Celle Celaluhu dinim için bana yeter.'' En önemli işlerimde Allah Celle Celaluhu bana yeter. Bana saldırıda bulunana karşı Allah Celle Celaluhu bana yeter. Beni kıskananlara karşı Allah Celle Celaluhu bana yeter. Bana kötü tuzak kuranlara karşı Allah Celle Celaluhu bana yeter. Ölüm anında Allah Celle Celaluhu bana yeter. Kabirde soru sorulurken Allah Celle Celaluhu bana yeter. Amellerim tartılırken terazinin başında Allah Celle Celaluhu bana yeter. Sırat köprüsünü geçerken Allah Celle Celaluhu bana yeter. Allah Celle Celaluhu bana yeter. Ondan başka bir ilah yoktur. Yalnız O'na güvendim. O, büyük arşın Rabbidir.''